Bidayette kalbi vukufla kemalata kavuşma usulü. Yomlayan faumlulu ve benonu illa men et Allah bi kalbinin selim. Kıyamet günü öyle bir gündür ki ne mal ne de evlat faide verir. Ancak Allah'a kalbi selimle gelen faidelenir. Maalindeki ayete binaen vukuf-i kalbiye özellikle nakşibendiye ve şâziliye göre çok önem verilmiştir. Onun için vukufi kalbinin ayrıca izahı gerekir. Salik hangi aza ile günah işleniyorsa, onu ondan sakındırdıktan sonra var gücü ile kalbe yönelir. Sessiz, nefessiz, hareketsiz bir tek Allah'ın celal ismini kalben tekrarlar. Allah ismi bütün kemal sıfatlarla vasıflanır. Azamet sahibidir diye tefekkür etmekle, o mübarek ismi azamdan başka, hatta Allah'ın diğer isimleriyle uğraşmaksızın lafzına devam eder. Çünkü Salik'in başka isimlerle uğraşması, söylemesi ve zikretmesinin muazzam bir düşüş olduğunu İmam Rabbani tasrih etmiştir. Ancak Salik, Allah lafzının en yüce, en kamil, azamet, ilim, irade ve kudret sahibi olan Zatı Bari Taala'nın ismi olduğunu itikat eder. Bu ismi şerifi bu itikatla tekrar eder. Cünüp iken bile kalbi üzerinde durup Zat-ı Pak'ın azametinden gayb olur. Hayret içerisinde kalır. Hiçbir şey diyemez oluncaya kadar devam eder. Bazen bu ismin azametini hissetmekle de salik yokluğa girer. Şöyle ki bu ismi demeye bile gücü kalmaz derecesine varır. İsim sahibinin azametini idrakle ismi söyleyemez olur. Buna istigrak derler. İstigrak zikirden üstün bir zikirdir. Müntehilerin halidir. Pek ender mübtedilere nasip olur. Şahın Nakşibend kalbi vukufa son derece önem verdiği gibi Lokman-ı Zaman Şeyh Abdulhakim Bilvanisi Hazretleri de en çok bidayet ve nihayette kalbi vukufa önem verirlerdi. İlk talimatta kalbi vukufa muvaffak olmamanın sebebi nedir? Müntesipler kalbi vukufa niçin vakıf değiller? Kalbi vukufun olmamasına sebep nelerdir? Tekrar tekrar sordum. Bana Kemal şefkatle şu sohbeti yaptılar. Dünyaya ve tüm ilme bedel bir sohbet oldu. Ağlamaktan bir kısmını zapt edemedim. Günahımın kokusundan ve hastalığımın ızdırabından bazı faideleri unuttum. O zaman zapt edip not aldığım şöyledir. Ciddi tövbe et. İlimle mağruriyet, ilimsizlikten çok zararlıdır. Bunca alemin, Halık Teala'nın nurani feyizlerinden mahrum kalmasına sebep, yegane emri verenin azametini idrak etmemektir. Bu, ilimle idrak edilemez. itikatla idrak edilir. İnsanı insanlık makamından esfeli safiline düşüren o azamet sahibi Allah'ın emir ve yasaklarını idrak etmemektir. Eğer biz de Şahı hazneyi görmeseydik idrak edemeyecektik. İnsanı hakkın huzurundan uzaklaştıran şu beş sebeptir: A. Acizliği idrak etmemek. Kendisinin Allah'a mülk olduğunu unutmaktan dolayı ilk buluğ çağlarında. Büyük günah işlemek Yahut küçük günahlara devam etmek Sonra tarikate girerken Yine günaha dönmek Bu insanı tarikatten de çıkarır Dedim ki Bu yolu bize gösterdiğin için Şüphesiz hakkınızı ifa edemem Son derece zat-ı âliğinizi Halim inandım Sizin tarikatinizden ölünceye kadar Ayrılmak istemiyorum Kör basiretimle Tarikatten çıktığımı anlayamam Buyurdular ki Sık sık tarikati tazele. Bir daha günah işlememeye azimli ol. Korkma. Hangi seferde tövbeden sonra günah işlemezsen, bil ki tarikatte sebat etmişsin. B. Bey namazların yemeğini yemek, kalbe zulmeti getirir. Göz rüzgardan müteessir olduğu gibi, kalp de bey namazların yemeğinden müteessir olur. Bey namazların yemeğini ya hiç yeme, ya da mecbur olduğunda gafletsiz Rabıta ile ye. Çok az ye. C. Buluğun ilk çağlarında Delikanlılığın sarhoşluğu Bulaşıcı bir hastalıktır. Her insan Erginlik çağında şehvetine mağlup olur. Izdırabından Fasık arkadaşlarına Akrep ve yılanlara sarılır. Onlar gibi olur. Onun için uzaklaşır. Tarikatten sonra da Münkirlerin telkinlerini dinlemekten dolayı üstadının hakkında şüpheye düşer. Allah da saadatların feyz kapısını kapatır. Toprak latifesinin isteği olan tembellik ona gelir. İbadetini terk eder. Virtlerini çekmez. Rabıtayı bırakır, eski haline döner. Derhal dedim ki, bunu da fark etmezsek ne yapmamız gerek? Elini omzuma koydu. Bir parça ilmi bilenlerin teslimi ne kadar zordur. Sık sık üstadın gölgesine koşmak. Öyle ya, yaz mevsiminde orak biçenler yorulduklarında gölgeye koşup su içerler. Kendisi ve diğer meşayihin hakkında o anda kalbime bir itiraz geldi. Lokmani hekim eli omzumda şu sohbeti yaptılar. Gafz-ı Hizani, mürit tereddütsüz şeyhini tasdik etsin diye emretmiştir. Hatta şeyhin sözünü şeriatin açık hükmüne muhalif gören müridin tevil etmesi lazımdır. Bir gün Gaffsı Hizani ruhtan bahsetmiştir. Onun Said meclisinde çok ulema var imiş. Onlardan birisi Allah Kitabı Kadim'de "Kullu ruhu emri Rabbi" de ki ruh Rabbimin emrindendir buyurmuştur diyerek Gavz'a ruh hakkında konuşuyor diye itirazda bulunmuştur. Gavz hazretleri de ona cevaben, O ruhi hayvanidir. Biz ruhi insaniden bahsediyoruz buyurmuş. Ve akabinde meclisi terk edip gittikten sonra ehli teslimden birisi itiraz edene, Eğer sen o itirazı etmeseydin kalbime bir vesvese gelmezdi. Halbuki Gavz hazretleri, ruhta meşhur olan sözleri naklettiler diyerek itirazcıya ruh emirden değil midir diye soru tevcih etmiş ve çünkü ruhu min emri Rabbi deki ruh Rabbimin emrindendir cümlesinden ancak Gavz emirden bahsetmiştir. Emirden bahsetmeyin diye bir nehi var mı diye sormuş. Bunda bir iki faide söylediler aklımda kalmadı. D. Tarikatten evvel Başkayla uğraşmak. Tarikatten sonra da keyfi olarak değil, cebren veyahut bir maksada binaen şeyhe sureten teslim olmak kalbi vukufiyi engeller. Mürid, iradesiyle şeyhine ne kadar teslim olursa, o kadar kalbi vukufu tahsil eder. e. İstikametten ayrılmak, yani birçok meselelerle uğraşmak, kalbi vukufu engeller. Çünkü imandan sonra, Taat ve ibadetsiz kalbi vukuf semere vermez. Hatta mücerred sukut dimağı bile bozar. Binaen aleyh yasakları tamamen terk, emirleri tastam yerine getirmek kalbi vukufun tahsiline en kuvvetli sebeptir. Mesela namazı terk etmek günah olduğu gibi namazı kılarken tadili erkanı terk etmek de günahtır. Onun için namaz kılanlar namazın semeresini görmezler. Kalbi vukuf, ibadetsiz bir ruh, kalbi vukufsuz ibadet, ruhsuz heykelden ibarettir buyurdular.